Kehf Suresi Necm 292 Tüm övgüler katından şiddetli azaba karşı uyarmak, düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, şüphesiz kendileri için içinde sürekli kalıcılar olarak güzel bir ödül bulunduğunu müjdelemek ve Allah çocuk edindi diyenleri uyarmak için kuluna gözetici olarak, kendisi için hiçbir pürüz oluşturmadığı kitabı indiren Allah içindir. Başkası övülemez. Kendilerinin ve atalarının Allah'ın çocuk edinmişliğine dair hiçbir bilgileri yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne kadar büyük. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Sonra da sen onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa onların yaptıklarından dolayı üzüntüden neredeyse kendini harap edeceksin. Necm 293 Şüphesiz biz yeryüzündeki ona süs olan şeyleri insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini sınamamız için yaptık. Ve şüphesiz biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız.'' Ve onlara iki adamı örnek ver. Biz bunlardan birine her türlü üzümlerden iki bağ verdik. Ve iki bağın etrafını hurmalarla donattık. Aralarında da bir ekinlik yaptık. Her iki bahçede hiçbir şeyi eksik bırakmaksızın ürünlerini verdiler. Aralarında da ırmak yardık, akıttık. Bu iki bağın sahibi için ayrıca başka gelir de vardı. Bundan dolayı bu adam arkadaşına konuşarak, ben malca senden daha çok, insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm, dedi. Ve bu adam kendine haksızlık ederek bağına girdi. Ben bunun hiç yok olacağını sanmıyorum. Ben saatin kopacağını da zannetmiyorum. Varsayalım ki Rabbime geri götürüldüm. Kesinlikle orada bundan daha iyi bir sonuç bulurum, dedi. Arkadaşı konuşarak ona, seni topraktan sonra bir damla sudan oluşturan, daha sonra da seni olgun insan haline getirene mi inanmıyorsun? Fakat ben, o benim Rabbim Allah'tır ve ben Rabbime kimseyi ortak koşmam. Kendi bağına girdiğin zaman, maşallah, la yani Allah ne isterse o olur, Allah'tan başka hiçbir güç yoktur deseydin ya, sen her ne kadar beni, ''Malca ve evlatça kendinden az görüyorsan da, belki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir. Seninkinin üstüne de gökten felaketler gönderir de, senin bağ kaygan bir toprak haline geliverir. Yahut bağının suyu yerin dibine çekilir de, bir daha onu aramaya güç yetiremezsin.'' dedi. Ve o iki bağ sahibi kişi, servetiyle kuşatma altına alındı, bitirildi. Bunun üzerine bağında yaptığı harcamalara karşı ellerini oluşturmaya başladı. Bahçe, çardakları üzerine yıkılmış kalmıştı. O da, ah ne olaydım, Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım diyordu. O kişi için Allah'ın aslarından yardım edecek bir topluluk olmadı. Ve kendisi de öç alacak, kendi kendine yardım edecek biri değildi. İşte burada egemenlik, yardımcılık, koruyuculuk, yol göstericilik ancak hak olan Allah'a aittir. O, ödüllendirme bakımından en iyi ve kovuşturma yönünden de en iyi olandır. Ve sen onlara basit dünya hayatının misalini ver. O basit dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Bu su sebebiyle yeryüzünün bitkileri birbirine karışmış, sonra da rüzgarın savurup durduğu bir çöp kırıntısı oluvermiştir. Ve Allah her şeye gücünü kabul ettirendir. Mal ve oğullar basit dünya hayatının süsüdür. Kalıcı düzeltmeye yönelik işler ise Rabbinin katında sevapça daha hayırlıdır. Ümit bağlama yönünden de daha hayırlıdır. Ve bizim dağları yürüttüğümüz gün ve sen yeryüzünü çırıl çıplak dümdüz göreceksin. Ve biz onları bir araya topladık. Böylece onlardan hiçbir kimseyi bırakmadık. Ve onlar saf halinde Rabbine yayılmışlardır. Şüphesiz sizi ilk önce oluşturduğumuz gibi bize geldiniz. Aslında siz sizin için buluşma zamanı gerçekleştirmeyeceğimize batılca inanıyordunuz. Ve kitap amel defteri konulmuştur. Suçluların ondan koktuğunu göreceksin ve eyvah bize bu nasıl kitapmış ki büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış derler ve onlar yaptıklarını hazır bulurlar ve senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Ve sen Rabbinin kitabından sana vah yolunanı oku, izle. Rabbinin sözlerini değiştirecek kimse yoktur ve sen onun aslarından bir sığınak bulamazsın. Ve kendini sürekli olarak Rablerinin rızasını isteyerek Rablerine yalvaran kişilerle beraber sabreden biri kıl. Basit dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini de ayırma. Ve de sen bizim anılmamızdan kalbini ilgisiz duyarsız kıldığımız boş iğreti arsuna uymuş ve de işi aşırılık olan kimseye uyma. Ve de ki, o gerçek Rabbinizdendir. O nedenle dileyen iman etsin, dileyen bilerek reddetsin, inanmasın. Şüphesiz biz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için duvarları çepeçevre onları içine almış bir ateş hazırladık. Ve eğer yağmur yağsın isterlerse erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su yağdırılır. O ne kötü bir içecektir. Dayanma, sığınma yeri olarak da ne kadar kötüdür. Şüphesiz iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, şüphe yok ki biz işi güzel yapanların karşılığını kaybetmeyiz. İşte onlar altlarından ırmaklar akan an cennetleri kendilerinin olanlardır. Onlar orada koltuklarına yaslanmış olarak altından bileziklerle süslenecekler, İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyecekler. O ne güzel karşılıktır ve ne güzel kalma yeri. Necm 294 Yoksa sen büyük mağara ve rakim yani yazıt şaşılacak alametlerimizden, göstergelerimizden olduklarını mı sandın? O yiğitler büyük mağaraya sığınınca Rabbimiz bize katından bir rahmet ver, ve bizim için şu işimizden akıl gelişmişliği hazırla dediler. Bunun üzerine biz, onların kulakları üzerine o büyük mağarada nice yıllar vurduk. Sonra da iki grubun hangisinin onların bekledikleri süreyi daha iyi hesapladığını bildirelim, işaretleyip gösterelim diye rakim yazıt tasabını gönderdik. Biz sana keyif ve rakim hasaplarının önemli haberlerini gerçek olarak kısalaştıracağız. Şüphesiz onlar Rablerine iman etmiş birkaç genç yiğitler idi. Biz de onlara kılavuzluğu arttırdık. Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden ayrıldınız, o halde o büyük mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden yayı versin ve işinizden size rast getirip yararlı olana hazırlasın ve biz onlar ayaklanıp da bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz onun aslarına ilah olarak yalvarmayız yoksa kesinlikle saçma sapan konuşmuş oluruz. Şunlar Allah'ın aslarından ilahlar edinen bizim toplumumuzdur. Edindikleri ilahlara dair açık bir delil getirseler diye Allah'a karşı yalan uydurandan daha yanlış davranan, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir dediklerinde ...onların kalplerini sağlamlaştırdık. Ve sen vahiy doğrultusunda araştırma yapıldığında hayırlı bir sonuç alındığını... ...aksi durumda anlamsız bir iş yapıldığını göreceksin. Kendileri de ondan geniş bir boşluktadırlar. Bu Allah'ın alametlerinden, göstergelerindendir. Allah kime kılavuzluk ettiyse artık o kılavuzlanan doğru yolu bulmuştur... Allah kimi şaşırttıysa da artık sen ona yol gösteren bir yakın kimseyi asla bulamazsın. Ve sen asla ı Rakim'i görseydin uyanık sanırdın. Halbuki onlar uykudadırlar ve biz onları sağ yana ve sol yana çeviririz. Köpekleri de girişte ön ayaklarını ileri doğru uzatmıştı. Eğer sen onların durumunu iyice bilseydin, kesinlikle kaçarak onlardan uzaklaşırdın ve onlardan ürpertiyle dolardın. Ve böylece kendi aralarında soruşturma yapsınlar diye yazıt ashabını gönderdik. Onlardan bir sözcü, ne kadar durup kaldınız dedi. Diğerleri, bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Yazıt ashabından diğerleri ne kadar durduğunuzu Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın hangi yiyecek daha temizse ondan size yiyecek getirsin ve çok nazik davransın ve sizi kimseye sezdirmesin. Şüphesiz şehir halkı sizin üzerinize galip gelirse sizi taşlayarak öldürürler veya sizi kendi dinlerine, yaşam tarzlarına döndürürler. O zaman da siz sonsuz olarak asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyamet gününde hiç şüphe olmadığını bilmeleri için onlar üzerine haberdar yaptık. Hani onlar aralarında işlerini tartışıyorlardı? Dediler ki üstlerine basit bir bina yapın, Rableri onları daha iyi bilir. Onların işleri üzerine galip olanlar, üzerlerine kesinlikle bir mescid, ikna yerleri, ahiretin varlığını ispat edecek okullar yapacağız dediler. Onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Onlar ıssız alanı taşlamak olarak, isabetsiz, dayanıksız, kafadan atma olarak beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir ve onlar, onlar, onların o büyük mağaralarında üç yüz yıl kaldılar derler ve dokuza arttırdılar. De ki, onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimse bilir. Bu sebeple onlar hakkında ortada olan şeyden başkasıyla bir münakaşaya girişme. Ve bunlar hakkında onlardan kimseye de bir şey sorma. Ve hiçbir şey için Allah'ın dilemesi dışında şüphesiz ben yarın onu yapacağım deme. Ve terk ettiğin vakit Allah'ı an ve umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olana eriştirir de. De ki Allah yazıt ashabının ne kadar kaldıklarını en iyi bilendir. Göklerin ve yerin görülmeyeni, ''Duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği yalnızca onun içindir. O ne güzel görür, o ne güzel işitir. Onlar için onun aslarından bir yardım eden, yol gösteren, koruyan bir yakın kişi yoktur. Allah kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.''